Telefonunuz aracağım. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Ben, teşekkürler, benim son olacaktı da. E, babam hala hayatta e, ve ha, abime bütün vermesin. mal varlığını bıraktı ve bunu da Kur'an'da e, İslam'da yeri olduğunu söyledi. Ben buna inanmıyorum kesinlikle ama hocamızdan da... Yani, tüm mal varlığını e, nereye bıraktı dediniz? Abime verdi. Ha, tek bir oğluna, çocuğuna verdi. Evet, evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar adliyoruz. Şimdi Celil Bey, Buyurun bir hocam. insan sağlığında, kendi kazandığı mülkiyetinde olan malını istediği gibi tasarruf edebilir. Mesela diyelim ki sizin 5 bin lira paranız var. E gidersiniz bir takım elbise alırsınız. Değil mi? Gidersiniz bir fakire yardım edersiniz. Ne bileyim evinizin bir ihtiyacını alırsınız. Yani helal yerlere harcama kaydıyla siz kazandığınız parayı istediğiniz gibi israf etmemek şartıyla harcayabilirsiniz. Yani genel prensibimiz bu. Diyelim ki benim bir oğlum bir kızım var. Param da var. Kızıma kız evlenecek gidecek işte ben damada para mı vereceğim deyip diyelim ki bir gayrimenkulümü çocuğumun üzerine yaptırabilir miyim? Veyahut da işte iki oğlum var, birisine kızıyorum, malımın bir kısmını, belli bir bölümünü veya tamamını diğer oğlumun üzerine yaptırabilir miyim? Veyahut da işte iki çocuğum var, ikisinin de ekonomik durumu aynı. Yani faydalı, güzel, durumları aynı. E birisine her ay benim imkanım var, 500 lira veriyorum. Birine hiç vermiyorsam, ya birine 500 lira veriyorum, öbürüne 50 lira veriyorsam, böyle çocuklar arasında ayrım yapıyorsa, yapıyorsam, bu da benim malımı istediğim gibi tasarrufa girer mi hı hı. diye sorarsanız, hayır, girmez. Böyle bir davranış doğru değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Çocuklarınızın arasında adaletli davranın diyor. Adaletli davranmak demek, illa eşit davranmak anlamına gelmez. Yani dedim ki ikisi aynı e, durumdaysa o zaman eşit vereceksiniz. Diyelim ki bir engelli çocuğunuz var, bir de avukat çocuğunuz var. Ya ben bunlara ikisine de eşit vereyim derseniz bu eşitlik olur ama adalet, adalet olmaz. Adalet olmaz, doğru. Şimdi dolayısıyla e, bu hanımefenin e, özelliğine gelirsek, e, yani babası ha, hayattaymış, hala sahipmiş, e, kızlarını ayırmış mal varlığını e, oğluna vermiş, yapmış? yanlış yapmış, doğru değil yaptı. İnsan evladını diğer evladından ayırır mı? Yani oğlan senin evladın da kız çocuğu senin evladın değil mi? Hatta bugün kız çocuklarının erkek çocuklarından daha çok ihtiyacı var. Yani erkek e, her yerde kazana gider amelilik yapar. Başka şeyleri yapar ama kız çocuğunu yapamıyor işte. Onun için hmm. e, evlatlar arasında ayrım yapmak doğru değildir. Peygamberin sünnetine uygun değildir. Alacağınız hediyelerde bile adil olun diyor Peygamberimiz. Onun için doğru, doğru değil. Biz e, imam hatiplerimiz her gün e, işte e, hutbeyi okuyup e, tamamladıktan sonra işte minberden inmeden اِنَّ اللّٰهَ adli vel ihsan ayet-i okuyoruz değil mi? Evet. Allah adaleti emreder diyoruz. Demek ki adil olmak Allah'ın emridir. Ad adaletli olun, adil olun e, Allah adil olanları sever diye ayet-i kerime var. Adil olun, adil olmak takvaya daha uygun bir davranıştır. Daha yakın bir davranıştır. Diyor. Onun için bu hanımefendinin sorduğu soru özelinde babasının yaptığı doğru değildir. Peki hocam bütün bu anlattıklarınızdan sonra bu işlem doğru mu? Yani doğru mu demeyeyim de geçerli midir? Şimdi vermiş adam daha geçerli geçerliyor ki. Yani, yani o hanım, iki hanım açıdan, kardeşimiz hak dava edebilir mi? şöyle, yani medeni hukuka göre, yani Türk medeni hukukuna göre, miras hukukuna göre, mesela babası evladına bir gayrimenkulünü verdi. Dedim ki bir dairesini verdi, yani bir arsasını verdi. Sonra öldüyse kız dava açabiliyor. Hmm. Yani bugünkü hukuku soruyorsanız, yani bugünkü medeni hukukta böyle dava açabiliyor ve çoğu zaman da kazanıyor bunu. Peki dinen hak sahibi midir? E, dinen e, dinen şey vermiş işte yani e, yani dinen e, burada bir mahkeme olması söz konusu değil adam e, kendi malını e, Kur'an'a sünnete uygun olmayan bir şekilde e, bir başkasına vermiş yani şöyle düşünün yani ben babayım siz e, benim oğlumu olun bir de şurada kızımız olsun ben tuttum parayı size verdim bu mülk senin oldu evet senin bir kabahatin yok Hani şunu diyebilirdin ya baba yaptığın doğru değil işte kız kardeşime de aynı şeyi ver diyebilirdin demedin. Yani o mal senin oldu. Ama ben şey değilim. Mesul değilim. Ben mesulüm Hı. yani. Benim yaptığım doğru değil. Evet. Yani bunun vebali var sorumluluğu var. Yani baba, ey babalar çocuklarınızın arasında ayırım yapmayın. Peygamber Efendimizin emri evet. mi? İyidir luhu akrabul takva ayet kirmesi. beyni beyne evladüküm işte hani adil olan adalet takvaya daha uygundur, daha yakındır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın hadisi şerfi ve önce okuduğum ayet kirme çerçevesinde Müslümanların çocuklarına adaletli davranmaları Allah ve Peygamber'in emridir.